Bahman urrahim inna l-hamdilillah, in xururi, unna odi in xururi, يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ونساء النساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويافلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما amma ba'du fa ibadallah inna astaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi anar dersimize başlamadan önce peygamber efendimize selamü selam getiriyorum Evet, usulü ile alakalı derslerimize devam ediyoruz. Bugün 16. esas, evet. 16. esas inşallah 16. aslı alacağız. Hep derslerimize başlamadan önce ne diyoruz? Diyoruz ki her ilim dalının neyi var? Bir usulü var değil mi? Yani ister tefsir olsun, ister hadis olsun, ister fıkı olsun. İsterse akide olsun. Genel itibarıyla İslam ümmeti akidenin usulüyle fazla iştigal etmemiş. Çok maruh bir ne değil? Malumat değil, bilgi değil. Ama biz selefin kitaplarına döndüğümüzde yani iman kitaplarından tutun, sünnet kitaplarına, şeria kitaplarına hepsine döndüğümüzde bu asılları, usulleri ne yapıyoruz? Bazen ayetlerin içinde, bazen hadislerin içinde, bazen ashabın akwali içinde ki biz ashabın akvaline ne diyoruz arkadaşlar? Mevkufat değil mi? Bazen tabiinin akwali içinde ona ne diyoruz? Maktuat. Bunu unutmayın. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine ne diyoruz? Merfuat. Evet. Bunları orada ne yapıyoruz? Dercedilmiş bir şekilde görüyoruz ve bu kuralları Bu asılları, bu esasları, o nelerden, kaynaklardan istikraem çıkarıyoruz. Ne demek isti, isti, istikraem çıkarmak? Bilen var mı? Yani bir nevi istikra, taban o çok çeşitli bir dalları vardır. O yüzden yani, özü de sözler, istikra, tüm kitapları okumak, sonra ondan... En evet. evet, yani bir nevi, bir nevi arkadaşın dediği gibi o kitapları <gülüyor> okuyup, mesela nasları okuyup, <gülüyor> nasları okuyup, o naslar hakkındaki alimlerin neyini ak okuyup, oradan ana fikrini yapmak çıkarmak. Yani her ifadenin, her nasın vurguladığı temel esas aldığı bir ne vardır, ana fikir vardır, tema vardır. O ana fikri, o temayı ne yapmak o naslardan çıkarıp, buraya dikkat edeyim sistematize etmek. Yani sistematik bir şekilde ne yapıp ifadelerle onu ne yapıp kurallaştırıp <gülüyor> koymak? Kitaplara koymak. İşte usul ilmi kısaca budur. Yani usul ilmini muhtes bir şey olarak görmemek lazım. Yani işte bid'attir, sonradan ihtas edilmiştir, çıkmıştır vesaire. Bunlar bunlar hep safsata. Bunlar ne? Safsata. Bunların İslam fıkkında, İslam mantığında, İslam <gülüyor> fehminde anlayışında neyi yok arkadaşlar? Yeri yok. Demek ki bunu bileceğiz. İşte bu esaslardan, bu asıllardan bugün inşallah 16. vakit yeterse 17. esası alacağız. Evet, oku Osman. Bismillah. <gülüyor> 16. esas. Şer'i vesilelerin meşruluğu ancak onu emreden, Şer'i bir delilin var olması ile bilinir. Evet şimdi biz burada normal bir vesileden bahsetmiyoruz. Yani vesileler çok olur ama bizim kastettiğimiz ne? şer Şer'i vesileler. Hani Allah'a ulaşmak için vesileler ediniyoruz ya. Allah'a ulaşmak için vesileler ediniyoruz ya. Neticede şer'iliğini nereden alıyor? Allah'a ulaşma amacından, kastından alıyor. Yani biz Ahmet'e ulaşmak için vesile edinmiyoruz. Arabaya ulaşmak için vesile edinmiyoruz. Mala ulaşmak için vesile edinmiyoruz. Kastettiğimiz ne? Allah'a ulaşmak. Allah'ın istediği gibi ne yapmak? Davranmak. Allah'ın istediği gibi konuşmak. Allah'ın istediği gibi ne yapmak? Eylemde bulunmak. Allah'ın istediği gibi ne yapmak? Kalp amellerini icra etmek. Hal böyle olunca şeriliği biz Allah'a ulaşma kastımızdan alıyoruz. Demek ki Allah'a ulaşma kastımızdan aldığımız için... Mesele şer'i mesele. Ne demek şer'i? Ya şer'i emirdir ya da nedir? Şer'i nehidir. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen ders ne demiştik? Bu asırda Müslümanların en büyük neyi? Belası. Başlarına isabet eden bela. Neyi? Dikkat edelim arkadaşlar. Şer'i emirlerle sevni emirleri ne yapmak? Birbirine karıştırmak. Şer'i emirlerle Kevni emirleri ne yapmak birbirine karıştırmak. Biz kevni emirlerden bahsetmiyoruz. Şer'i emirlerden bahsediyoruz. Yani biz, biz bu bilgileri verirken tıp uzmanlarının yani tıp doktorlarının sahasına ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Biyologların sahasına ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Fizikçilerin sahasına ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Kimyagerlerin sahasına ne yapmıyoruz? Girmiyoruz. Mimarların sahasına girmiyoruz. Mühendislerin sahasına girmiyoruz. Bak girmiyoruz hiçbirin sahasına. Ama çok enteresandır ki he, bu ismini saydığım bütün bu zümreler, meslek grupları çok kolaylıkla çok kolaylıkla hiç utanmadan, çekinmeden, Allah'tan korkmadan ne yapabiliyorlar? Şer'i emir ve şer'i nehilere ne yapabiliyorlar? Balıklama dalabiliyorlar. Yani Şu şu demek, bir peygamber düşünün ki peygamber aleyhissalatü vesselam hurma aşılama hadisesi değil mi? Hurma aşılama hadisesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam hurma aşılama hadisesinde bize bir yöntem göstermiş mi? prasa nasıl ekilir buna müdahale etmiş mi? Bina nasıl yapılır buna müdahale etmiş mi? Ha, demek ki peygamber aleyhissalatü vesselam istese Allah'tan temenni etse, Belki de bütün bu ürünlere ne yapardı? Sahip olurdu. Ama onun mesul olduğu ney? Şer'i olay. Şer'i bas. Hal böyle olunca müdahale etmemiş. İnsanları üzerinde bulundukları sünnet üzere bırakmış. İnsanları üzerinde bulundukları ney? Kural üzere bırakmış. Ama ney? Cem. Ve başka hani eskilerin bir sözü var. Yani bunu bazen biz burada zikrediyoruz. işte o ecdadımızın kültüründe ney? Mevcut. He. Mani ve cami. Yani her şeyi içinde barındırıyor. Ama aynı zamanda dışarıdan gelebilecek bütün itirazlara birilerinin çelişki ithamlarına da ne yapıyor? Kapat. Kapatıyor. Set koyuyor. He. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları bırakmış ama genel kalıplarla ne yapmış? Ahlaki öğretiler. Genel kalıplarla ahlaki ne Bazı prensipler ortaya koymuş. Yani bir örnek verelim mesela. Fizik ilmi. İslam'ın doğrudan fizik ilmine bir müdahalesi yoktur. İnsanlar çalışırlar, netice itibariyle ne yaparlar? Bir noktaya gelirler değil mi? Ama ne vardır? Genel ahlak kuralları vardır. Nedir? Çıkacak o münteş olan, ortaya çıkacak olan şeyi insanlığın, bakın Müslümanların değil sadece, insanların ve insanlığın aleyhine ne yapmaması lazım? Olmaması lazım. Yani mesela atom bombası Ayştay düşünün adam ne yaptı bunu icat etti değil mi İcat etti var olan şeyleri akılla birleştirip ortaya koydu sonra ne oldu yüzbinlerce insan ne yaptı öldü ne uğruna ne uğruna öldü Hiç. gördünüz mü he demek ki burada ne var ahlaki prensibi neyi var ihmali var Ahlaki prensibin neyi var? Ortadan kaldırılması var. Yoksa bak İslam müdahale etmiyor. İslam müdahale etmiyor. Yeter ki diyor sen onu ne yap? Benim, benim ortaya koymuş oldum genel kurallar, kurallar içinde ne yap? İşlet. Ne yapma? O genel kuralların dışına çıkma. Ama teferruatına ne yapmıyor? Müdahale etmiyor. Ama iş şerî hususlar olunca öyle değil işte. Karıştırmamak lazım. Yani şerî hususlara dışarıdan Bu işte müehhel olmayan insanların müdahalesi haram olduğu kadar gayrı makul. Aklın kabul etmeyeceği bir şey. Neden? Dediğim gibi yani bir peygamber düşünen Eleyhissalatu vesselam hurma aşılama hadisesine çok fazla müdahale etmiyor. Ziraate müdahale etmiyor. Ama bir insan düşünün çiftçi olarak ya da mühendis olarak peygamber Eleyhissalatu vesselam'ın veraseten bıraktığı Kime kime bırakmıştır verasetler? Alimlere değil mi? Hangi alimlere? Şer'i ilim alimlerine. Buna dikkat edelim. <gülüyor> o alana ne yapıyor? Çok rahatlıkla müdahale ediyor. Demek ki şimdi hep söylüyoruz. Bizim mevzumuz burada şer'i ayetler. Ayet deyince sakın şey anlamayın. Kur'an ayetini anlamayın sadece. Çünkü ayet deyince akla ne geliyor? Allah'ın bütün neyi? Evamiri geliyor. Allah'ın bütün neyi? Kelimatı geliyor. Ha, bunlar sadece ayet değil. Hadisler de bunun işine giriyor. Hadisler de bunun işine giriyor. Dikkat edeceğiz. Hadisler de bunun işine giriyor. Osman'a bir fotokopi bıraktım. Siz ondan çektirir alırsınız işte. Orada bu konular ne yapıyor? Teferruat, teferruatlı bir şekilde işleniyor. Oradan bakarsınız. Ha, ne diyor şimdi? Ne diyor müellif? Şeyh Faysal. Allah ömrünü bereketli kılsın. Diyor ki, diyor ki. Şer'i meseleler, şer'i meseleler bütünüyle bütünüyle Kur'an ve sünnetle alakalı meselelerdir. Kur'an ve sünnet dışında siz bir meseleyi ortaya şer'i olarak çıkaramazsınız. Yani şer'iliğini meseleler nereden alır? Kur'an ve sünnetten alır. Yani bir meselenin şer'i olabilmesi için nereden alması lazım kaynağını? Kur'an ve sünnetten alması lazım. Kur'an ve sünnetten kaynağını almayan mesele şer'i olamaz. İndi olur. İndi. Şimdi Kur'an ve sünnet kimin katında? Allah'ın katında. Kime ait? Allah'a ait. Ama indi meseleler insanların kendine aittir. Bir örnek verelim. Bir örnek verelim. Kur'an-ı Kerim iki kapak arası musaf. Allah'ın kelamı değil mi? İhtilaf var mı? Yaratılmış mı? Hayır. Gayrı mahluk. Ondan başlamış ona dönecek. Aleyküm selam. Racih kavle göre racih kavle göre ki ihtilaf var. Biz o Kur'an'a abdestsiz ne yapmıyoruz? Tutmuyoruz. Dikkat edelim. Peki 10 ciltlik mesela i̇bn Kesir tefsirine abdestsiz tutabilir miyiz? Onda hilaf var mı? Hilaf var mı onda? Yani abdestli he, tutmak illa da gerekir diyen ya da abdestsiz tutmak haramdır ya da mekruhtur diyen var mı? Yok. Neden? Neden? Çünkü onun içinde indiyet var. Ne demek indiyet? Akval var. Birilerinin görüşleri var, sözleri var. He, birileri ne yapmış? Bazen ayeti ayetle, bazen ayet hadisle Bazen ayeti sahabi sözüyle, bazen ayeti tabi sözüyle, bazen de kendi görüşüyle ne yapmış? Açıklamaya gayret etmiş. Yani tefsir etme için ne yapmış? Mücadele etmiş. Ama netice itibarıyla iki kapak arasındaki Kur'an'a atfettiğimiz neyi, o kutsiyeti ona ne yapmıyoruz? Atfetmiyoruz. Çünkü içinde indiyet var. Ha, demek ki, demek ki, demek ki Kur'an'ın içindeki her şey Allah'tan inmiştir diyebiliriz ama... Tefsir İbni Kesir'in içindeki her şey Allah'tan inmiştir. Ne yapamayız? Diyemeyiz. Buna dikkat edeceğiz. Peki buradan yola çıkarak İbni Kesir tefsir'in içindeki bilgiler gayri iyidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Ha, şer'iden kasıt kaynağını Kur'an ve sünnetten almış. Bakın sadece Kur'an ve sünnet değil. Kaynağını nereden almış? Kur'an ve sünnetten almış bilgiler. Kaynağını Kur'an ve sünnetten alınca elbette ki onun içinde farklı neler olabilir? Neler? Anlayışlar, yorumlar ki biz buna ne diyoruz? İstidlal, istinbat, tefakkur bunlar olabilir. Ama netice itibariyle kaynağını nereden almıştır? Kur'an ve sünnetten almıştır. Buna dikkat edeceğiz. Pek çok dersimizde bunları ne yapıyoruz? Örneklendiriyoruz. Pek çok dersimizde bunlara iddet defa örnek verdik. Hıh. Yani mesela örnek verelim. Mesela örnek verelim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir ayeti. Zalimlerdir, fasıklardır. Üç ayrı lafızla ne yapıyor? Aynı surede geçiyor. Hangi sure? Maide, Maide suredir. Şimdi bu ayet kimin fermanı? Allah Azze ve Celle'nin Celle fermanı. Hiç şüphesiz. Peki bu ayetin tefsiriyle alakalı doğrudan Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan merfu bir rivayet biliyor muyuz? Doğrudan merfu. Doğrudan merfu bilmiyoruz. Bu ayetin tefsiriyle alakalı biz kimin kavlini biliyoruz? İbn Abbas radiyallahu anhümah'ın değil mi? Sonra tavusun, sonra oğlunun vesaire. Yani sahabi, tabi'in, etba'a tabi'in. Şimdi ne diyor mesela? Kufur ne kufur diyor. Hep aldık bunları. Şimdi kaynağını nereden alıyor İbn Abbas? Nereden alıyor? Yani İbn Abbas gibi bir insan, Kur'an'ın mütercimi, mürekkebi olan bir insan. Bu tefsiri kendi şahsından münhasır olarak indiyetle yani sadece kendi görüşünü beyan etme maksadıyla yapabilir mi? Neden? Çünkü biz şunu biliyoruz ki bazı meseleler vardır ki o meselelerde sahabe her ne kadar bunu Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan işittim demese de o meseleler hükmen nedir? Merfu'dur. Bu da onlardan bir tanesi. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi İbn Abbas'ın, İbn Abbas'ın, İbn Abbas'ın bu kavli Kur'an'da doğrudan ifade bulmuyor, Lafzen ifade bulunmuyor ya da hadislerde lafzen ifade bulunmuyor diye biz buna gayri şer'i diyebilir miyiz? diyemeyiz. Şimdi birileri şer'iliği ne yaptı biliyor musunuz? Kur'an ve sünnet naslarının zahirinin içine soktu. Onun dışındakileri ne ilan etti? Gayrişer'i ilan etti. Şimdi nedir tartışma? He. Tartışma şu. Mesela bir örnek verelim. Şafi Fıkkı. Yüz binlerce kitap. He. Yani belki sergilenmeye kalksa, belki üç bin, metrekare bin metre alanı ne yapar? Kaplar. Bir zenginlik bu. Yazmış alimler. Onlarca, yüzlerce, binlerce kitap. Şimdi adam diyor ki, dikkat edin arkadaşlar. İslam farklı şey, şeriat farklı şey. İslam dediğine, şimdi hüsnü besliyorum. Aslında beslememem lazım. Ha, hüsnü zam besliyorum. İslam dediği Kur'an ve sayı hadisler. Halbuki onun İslam dediği Kur'an ve sayı hadisler değil. Ne? Sadece Kur'an. İslam farklı şey, Şeriat farklı şey. Ha, İslam dediği Kur'an'a hadi zam besledi, zambes dedi Kur'an ve sünnet. E şeriat dediğiniz şey ne? İşte o. Bütün o fıkıh kitaplarının hepsi. Adam diyor ki şimdi. Hal böyle olunca diyor. O şeriat dediğiniz şey din değil ki. İndi yorumlar. Yani o ne yapmaz? Dini ne yapmaz? Bağlamış. Bağlamaz. Temsil etmez. Ha, mantık bu. Halbuki selefte bu mantık yok. Kaynağını Kur'an ve sünnetten alan her şey nedir arkadaşlar? Şer'idir. Şer'i olması şeriattan demektir. Biz şeriatla Kur'an ve sünneti birbirinden ne yapmıyoruz? Ayırt etmiyoruz. Öyle bir ayrım yok. Öyle bir ayrım yok. Ha, i̇çinde indiği meseleler varsa, fuzuli meseleler varsa, yanlış anlayışlar varsa istisnalar kaydeyi ne yapmaz? Bozmaz. Bu her bilim dalında mevcuttur. Her anlayışta mevcuttur. Hani şimdi bazen gene örnek veriyoruz. Adamın teki ya çıktı dedi ki ya dedi işte dedi bugün dedi Selefi Salihine dedi. Bütün tekfirciler, bütün havariş ne yapıyor? Mensubiyet iddia ediyor. O zaman arkadaşım ben Selefi olmam ya. Selefi kelimesini kullanmam. Niye? E baksana yani işte tekfircisi de, tefcircisi de, işte huruççusu da Bana, kendine ne diyor? Selefi diyor. O halde ben kendime Selefi demem. Ben Selefilikten istifa ettim. Ben ehl Sünnet vel Cemaatim. Şimdi başka bir tanesi de geliyor diyor ki hayır ya diyor ben ehli Sünnet vel Cemaat ismini sevemedim. Niye sevemedim? Ya güzel isim de e, Eşariler de biz ehl Sünnet vel Cemaatiz diyor. Maturidiler de biz ehl Sünnet vel Cemaatiz diyor. E başka Sofiler de biz ehli Sünnet vel Cemaatiz diyor. O halde diyor Ehl-i sünnet vel cemaat de diyemem kendime. Heh, Allah bizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. O halde kendime sadece Müslüman derim. Şimdi bakın. Bazıları seleften, dikkat edin arkadaşlar, ehl-i sünnet vel cemaat ismini çalmaya kalkıyor. Bazıları da ehl-i sünnet vel cemaatten selef ismini çalmaya kalkıyor. Bakın dikkat edin bu tabire. Bazıları selef'ten ehli sünnet ve cemaat ismini çalmaya kalkıyor. Onlar kimler? İşte eş'ariler, Maturidiler vesaire. Bazıları da ehli sünnet ve cemaat'ten selef ismini çalmaya kalkıyor. Onlar kim? Bizim gibi düşünenler. Bizim gibi düşünenler derken yani kendilerine ne diyenler? Selefi diyenler. Hayır, böyle bir şey yok. İmama kızılıp namaz terk edilmez ya da cemaat namazı ne yapılmaz? tahkik edilmez. Bunların her biri bize ait isimler. Her biri bizim malımız bunlar. Bizim bize ait isimler. Selefi ehli sünnetin, ehli sünneti de selefin mukabili göstermek. Neyi rakibi göstermek böyle bir şey varlık değil. Bu isimlerin hepsi hatırlar mısınız? Ehli sünnetin seçkin özelliklerinden bahsederken orada 6-7 tane ne yapmıştık? İsim zikretmiştik. Bunların hepsini kim kullanıyor? Kim kullanıyor? E bizim Selefimiz kullanıyor. Söylüyoruz selefilik mefhumu, selefilik mefhumu kendini iki anlamla gösterir. İki anlamla. İki anlamla. Bir tarihsel anlam, zamansal süreç. Diğeri menheç yani uslub, tarih süreci. Ne demek bu? Yani bir tanesi Selefi salihtir, bir tanesi de Selefiyet iddiasında bulunanlardır. Selefi Salih dediğimiz, yani mesela binbas Selefi Salih değildir. Allah rahmet eylesin. İbni Hüseymin Selefi Salih değildir. Allah rahmet eylesin. Albani Selefi Salih değildir. Allah rahmet eylesin. Ama Selefi'dirler. Peki kimdir Selefi Salih? İşte o zamansal süreçte yaşayanlar. En hayırlı 300 yıl. Sahabe, tabi'in ve etba'ı tabi. Buna dikkat edeceğiz. Karıştırmayalım. Bir de ne var? Menheç süreci var. Tarik, uslu. Yani ve, men, ve men tabi tabi'ahun bi ihsanin ilahiyya ümiddin diyor ya. Kıyamete kadar onlara ne üzere uyan? İhsan üzere uyan. Yani işte benim ve ashabımın üzerinde olduğu yol üzere olanlar. Yani cemaat ehli. Yani o yolda yürüyenler. O işte ta İbni Abbas da başlar. Bir faraza diyorum. Bugün Şeyh Fevzan'a kadar devam eder. Kıyamete kadar da ne yapacaktır? Devam edecektir. Ha, i̇şte bu süreçteki alimlerin şer'i dediği her şey şer'idir. Dikkat edelim. Bu süreçteki alimlerin şer'i dediği her şey şer'idir. Din kendisidir, dindir. Yani bu tür ney? Aklani Ya da muteziliği neye? Tasniflere kanmayın dışarıdaki tasniflere. Maalesef bunlar yaygınlaştı. Eskiden televizyon yoktu. Ya da varsa da bu kadar yaygın değildi pek duyulmuyordu. Şimdi bugün artık insanın dinini muhafaza etmesi eskiye göre daha zor. Evet pek çok ne var? İşte ilmi münazaralar var. Pek çok faydeler var. Ama bunun yanında o faydelerin yanında pek çok ne var? Fitne var, şer var. Fesat var, beyin yıkama var, beyin karıştırma var. ehl sünnet vel cemaat. Neymiş ki ehl sünnet vel cemaat ya? Biz diyoruz ki ehl sünnet vel cemaat eşittir İslam. İslam eşittir El sünnet vel cemaat. <gülüyor> Lefa bak diyor. ehl sünnet vel cemaat diyor, İslami anlayışlardan sadece bir tanesidir. Lefa bak. ehl sünnet vel cemaat, İslami anlayışlardan sadece bir tanesidir. E yani Mu'tezile'de İslam'dır, Şah'da İslam'dır. Cehmiye'de İslam'dır, Cebriye'de İslam'dır, Mürciye'de İslam'dır. Böyle bir şey yok. Ehli Sünnet ve Cemaat İslam'ın kendisidir arkadaşlar. Onun dışındaki anlayışlar İslam anlayışı, İslami anlayış değildir. Buna dikkat edeceğiz. He, i̇şte buna göre hareket tavrı, buna göre yöntem, buna göre menheç. Çok önemli bu. Eğer bu kaybedilirse, bu hassasiyet bizim üzerimizden alınırsa var ya, Bizim vay halimize. Çok önemli. Yani siz Müslümanlıkla ehl Sünnet'i birbirinden ayırt etmeyin. Adam diyor ki tamam yani Müslümanlık adına kellem gider ama ehli Sünnetli Sünnetlik adına kellem gitmez. Böyle bir şey yok. Bunları birbirinden ayırt edemezsiniz. Elhamdülillah ki Allah bizi Müslüman ne yaptı? Halp etti. Elhamdülillah ki bizi ehli Sünnet'ten kıldı. Çok önemli bu. Bunu biz ne yapamayız? Birbirinden ayırt edemeyiz. Yoksa siz, yoksa siz, yoksa siz ya dinler birliğinin peşinden koşarsınız ya da mezhepler birliğinin peşinden koşarsınız. Yani bir sünni düşünün, ehl-i sünnete mensup bir insan Allah diyecek ki ben arşı istiva ettim. O da diyecek ki etti. Karşıdaki adam diyecek ki hayır Allah arşi istiva etmedi. İstiva etti demek küfürdür. Şu bakın dikkat edin. He. Yine ehli sünnetten bir adam diyecek ki Allah'ın bizim keyfiyetini bilmediğimiz, bakın bizim bilmediğimiz. Keyfiyeti yok değil, var ama biz ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Şimdi bazıları bila teklifi bila keyfle karıştırıyor. Selef'ten varit olan bila keyf keyfiyetsiz ne anlamdadır? Bila teklif anlamındadır. Yani biz bilmiyoruz. Yoksa var. Biz bilmiyoruz. Ha, o diyecek ki Allah'ın bizim keyfiyetini bilmediğimiz eli vardır. Öbürkü diyecek ki haşa kella böyle bir şey olur mu ya? Allah'ın eli olamaz. Bu küfürdür. Şimdi bunlar nasıl biri olacak? Bunları nasıl siz bir tutacaksın? Bir tanesi diyecek ki Ebu Bekir mi? Canımız onun yoluna feda. Öbürkü diyecek ki kafir. Kureyş'in iki putundan biri. Nasıl olacak bu? Nasıl? Bana söyleyin nasıl olacak bu? Demek ki olması ne değil? Mümkün değil. İşte ehl-i sünnet vel cemaat o ilk şıkta gider. Heh, işte bu kitap ve bu benzeri kitaplar, buna benzer kitaplar bu yolla tehlif edilmiş kitaplardır. Bir kere bunu bileceğiz. Onun için bu kitaplar bizim için içinde doğrudan Kur'an ve sünnet nasıl geçmese bile kaynağını Kur'an ve sünnetten aldığı gibi işte arkadaşın dediği gibi istikraen olduğu için. Hepsi şeridir bunlar. Yani dinin neyidir? Bir bölümüdür, bir parçasıdır. Bunu siz ayırt edemezsiniz. O bakımdan, he, ulemanın Buhari'ye göstermiş olduğu hürmete bakın. Aynı ulemanın Fethül Buhari'ye göstermiş olduğu hürmete bakın. Bana bir tane Buhari alimi gösterin. Buhari'den sonra İşte Buhari ile İbn Hacer arasını kapayın. Bir sünger çekin. İbn Hacer gelsin. İbn Hacer'den sonra gelen Buhari alimlerine bakın. Bir tane bana ne yapın? Buhari alimi gösterin. İbn Hacer'den sonra yaşamış Fetul Bari olmadan Buhari tefakkuh etmiş. Bir tane gösterin bana. Ben bilmiyorum. Onlar dememiş ki ya işte burada İbn Hacer'in söyledikleri ne? İşte indiği kelamlar. Ya biz bunlardan istifade etmeyelim. Bunları atalım. Sadece ne yapalım? Buhari'yi okuyalım, Buhari'yle yatalım, Buhari'yle kalkalım. Hayır. Fethül Bari'ye ne yapmışlar? Canla başla sarılmışlar. Bu demek değil ki Ayni'nin Ümdetül Kâlisi'ne sarılmayacaksın. Onu da sarılırsın. Bu değil değil ki Kastallani'nin irşadına ne yapmayacaksın? Sarılmayacaksın hepsine. Ama netice itibarıyla bu kültürü biz ne yapamayız arkadaşlar? Yok sayamayız. Bunlar hep zenginlik. Bunlar bizim ümmetimizin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin mirası. Dikkat edeceğiz. Şimdi adam ne yapıyor? Bunların hepsini gayri ilan ediyor. Ama aynı adam Aristo'nun, Eflatun'un, Platon'un, yeri geldiğinde Kant'ın, yeri geldiğinde Weber'in bütün kurallarını şer'i görüyor. Yani İddi Teymiye'nin yorumunu almıyor ama Goldsinger denilen müsteşrikin yorumunu alıyor. Nasıl? Yani bu nasıl bir yöntem, nasıl bir usluk bu? Düşünün yani İbri yorumunu beğenmiyor. Şimdi beğenmeyebilirsin ama bunun gayrişeriliğini iddia etmeyeceksin. Ama Golsiyer'in yorumunu ne yapıyor? Rahatlıkla alıyor. Ya demek ki ya yani sadık değil vaadinde. Bazen diyorum, derslerimde örnek veriyorum. Şimdi ne yapıyorlar? Hanefilere bir cümle izafe ediyorlar. Diyorlar ki Hanefiler haberi ahadı ne yapmazlar? Akide de almazlar. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. Neden? Neden? Kaç tane mütevatir hadis var arkadaşlar? Kaç tane? Yani bugün mütevatir hadisleri en hüsnü niyetle zikretsek yani bakın bin çıkmaz da ki lafsi mütevatiri kastediyorlar ona bin tane diyelim. Şimdi ben size soruyorum. Hanefiler yani maturidiler. Akidevi meseleleri bin hadislerini halletmişler. Diğerlerini almamışlar mı? Yani mesela, şimdi Türkiye'de hepiniz biliyorsunuz. Mehdi gelecek mi? Gelecek. gelecek. İsa nüzül edecek mi? E bunlar mütevatir mi? Değil. E peki niye alınmış? Neden alınmış? Demek ki ortada bir kural var. Ya da isnal edilen bir kural var ama kuralın realitesi yok. Yani uygulaması yok. Yalan. Kevseri bile dayanamamış bu iddiaya ne yapmış? Cevap vermiş makalatında. Demiş ki böyle bir şey İmam Ebu Hanifeye ve Tullabına yani talebelerine isnad etmek nedir? Buhtandır, iftiradır. Böyle bir şey yok. Hadis sayı olduğu müddetçe ha mütevatir ha ahad. Bizim neyimizdir? Delillimizdir, ölçümüzdür. Öyle bir şey olabilir mi ya? Dikkat edeceğiz bu meseellere? Yani bir ön bilgi olarak bunları verdim. İşte Ehli Sünnet ve Cemaat bu. Ehli Sünnet ve Cemaat bu. Yani hani diyoruz ya Ehli Sünnet ve Cemaatliğimizle gurur duyacağız arkadaşlar. Gurur. Gurur duyacağız. Elhamdülillah Ehli Sünnet ve Cemaatiz. Bununla gurur duyacağız. Gurur. Ya sen şirk koşuyorsun. Niye? Müslümanlığında gurur duymuyorsun. Ehl-i sünnetliğinle gurur duyuyorsun. Hayır. Şimdi bize göre İslam'ın doğru anlayışı ne? Ehl-i sünnet ve el-cemaat. Böylelikle biz neyle gurur duymuş oluyoruz? İslam'la. Buna dikkat edelim. Evet şimdi oku. <gülüyor> <gülüyor> Vesile istenip arzu edilene götüren vasıta demektir. Vesileler, kevni vesileler ve şer'i vesile olarak iki kısma ayrılır. Hep söylüyoruz. Yani sadece vesile için değil bu. Aynı zamanda ayat için. Aynı zamanda emirler için. Hepsi kevni ve şer'i olmak üzere ne yapar? İkiye ayrılır. Mesela bir örnek verelim. 2 artı 2 eşittir 4 değil mi? Ben bunu inkar etsem katıl olur muyum? Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah'ın 99 ismi var. Yüzden 1 eksik. bunu inkar etsem kafir olur mu? Eğer peygamberin kavlini kabul etmeme niyetiyle inkar ediyorsan kafir olur. Ama yok bu hadis sahih mi? Zayıf mı? Bundan emin olmadığım için ben peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini kabul ediyorum ama bunun doğruluğundan emin değilim. Ondan dolayı ben bu hadisi reddediyorum derse zındık olur. Bakın. 2 artı 2 eşittir 4. Şimdi ben bunu reddetsem kafir olur muyum? Olmam. Ama reddetmemi gerektiren bir neden var mı? Ortada ayrı, hayır yok. Karıştırmayalım. Ama dikkat edin bakın. Şimdi şunu vermek istiyorum size. Yani bu bilimsel gerçekler insanı aklen bağlar. Ama dini gerçekler insanı hem aklen hem de imanen bağlar. He. Kaksa ama işte o rivayeti alsa Allah'ın 99 ismi var yüzden bir eksik. Bak yüzden de bir eksik demiş. Yani yüzden bir eksik olursa ne olur? 99 olur. İki kere vurgu var yani. Yani şunu demek istiyor aslında peygamber efendimiz. Allah'ın 99,99 ismi var. Arada bir virgül var. Ben bunu inkar etsem işte dediğim o iki ayrımla ya kafir olurum ya ne olurum? Zındık olurum. Çünkü niye? Kimden geldi o? Allah azze ve celle'nin peygamberinden geldi. Yani şer an beni ne yaptı? Bağladı. Aklen değil bak. Ha ama bundan mütevelliden akli çıkarımlar reddedilir anlamına ne yapmayın meseleyi getirmeyin. Biz bağlayıcılık yönüyle olaya bakıyoruz. Ha şimdi bir daha oku. Başlık başlığını oku bir daha esas. Vesile oku. istenip arzu edilene götüren vasıta demektir. Vesileler Kevni vesileler ve şer'î vesileler olarak iki kısma ayrılırlar. Kevni vesileler kevni yani kainattaki oluş ve işleyişe dair yeme, içme vesaire gibi yaşamı idame ile ilgili her türlü kevni isteklerin sayesinde karşılanacağı araçlardır. Yani mesela bir örnek verelim. Mesela bir örnek verelim. Gerçekte yağmuru indiren kimdir? Allah'tır, değil mi? Allah semadan yağmuru indirir. Ama bazı kevni vesileleri oluşturmuştur. Yani hiç havada bulut yokken, açıkken yağmur yağdığını gören var mı? Ha? Yani gören var. Ama normal koşullarda yağmur nereden gelir? Buluttan gelir değil mi? Normal koşullarda yağmur nereden gelir? Buluttan gelir. Ha, şimdi gördüm diyor. Ha, o da ayrı bir olay. Ha. Normal koşulda nereden gelir? Buluttan gelir. Bir bakmışsın Allah bulutu ne yapar? Getirir. Ve yağmuru ne yapar? Yağdırır. İşte o bulut kevni vesiledir. O bulut nedir? Kevni vesiledir. Ama işin özünde bulutu getiren kimdir? Sürükleyen kimdir? Her bulut geldiğinde yağmur yağar mı? Yağması için zemini hazırlayan kimdir? He, i̇şte neticede her kevni vesile Neye döner? Şer'i bir nedene döner. Sebebe döner. Hani biz buna kelamcıların neyi diyoruz arkadaşlar? Teselsül denildi. Teselsül. Yani ne demek? Ha, etki tepki. Yani bir yerde hareket varsa etki tepkiden oluşmuştur değil mi? İki kuvvet bir araya gelmiştir ve ne olmuştur? Bir hareket oluşmuştur. Peki burada önemli olan hareketin oluşması değil. O iki kuvveti yaratıp bir araya getiren kimdir? O iki kuvveti yaratıp bir araya getiren kimdir? Olay bu. He. Yani kevniyesiyle, aslı itibarıyla Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının bir tezahürüdür. Yani bizim işitmemiz onun işitme sıfatının bir tezahürü. Görmemiz keza öyle. Ama hani tabiri caizse ummanlarda, deryalarda bir katre. O kadar sadece. Ama Allah'ın rahmetinden. Çünkü şu insan oğluna, şu insan oğluna, mükerrer insan oğluna, bakın, diğer hiçbir varlığa değil, mükerrer insan oğluna kendi ruhundan üfürmüştür. Dikkat edin, kendi ruhundan üfürmüştür. Bunun tam manasıyla anlamını biz ne yapamayız, bilemeyiz. Ama buna ne yaparız? İman ederiz. Evet. Kevni vesilelerin meşrulukları iki yolla bilinir. Birincisi söz konusu olan vesilenin istenene ulaşmanın yolu olduğunun akıl, bilgi, deney ve tecrübelere dayanarak duyular yoluyla ispat edilmesi. Yani bakın kevni mesele olunca, kevni hadiseler, olaylar olunca illa şeriata dönmemize ne yok? Gerek yok. Deneyle, akli nelerle, çıkarımlarla bunu ne yapabiliyoruz zaten? Tespit edebiliyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Yani İslam dini bu kadar geniş bir din. Ne demek bu kadar geniş bir din? Şamil bir din yani. yani bazıları zannediyor ki yani her meselede tasaytur var. Hayır. Şer'i meselelerde var. Ama onun dışındaki meselelerde genel ahlak kuralları vardır arkadaşlar. Geçen gün birini gördüm diyor ki, hocam diyor ya diyor. Kırmızı ışıkta geçsem Allah bana günah yazar mı? Mantığa bakın. Yani ona göre bir şeyin olup olmamasının serbest ya da yasak olmasının tek nedeni Kur'an ve sünnette ne yapması bu meseleyi? Bulması. Dedim ki evet olur. Neden olur dedi? Çünkü veliyle muhalefet ettiğin için olur dedim. Bu bir. İki, kendi canını ne yaptığın için? Tehlikeye attığın 3, başkalarının canını tehlikeye attın. 4, ümmeti Muhammed'in malına zarar verdiğin. Için. Hocam dedi ben bir haram beklerken 4 tane haram çıkardın. Nasıl söyleseydin bir haram olurdu dedi. Çünkü genel ahlak kuralları gördük mü? Genel kurallar bunlar. İslam böyle bir din. Yani her şeyi şıp diye böyle nasıl aramanıza ne yok? Gerek yok. Ama böyleleri var işte arayanlar var. Bu dinde değil ki. Böyle bir dini anlayışı yok. Bu camit bir dini anlayış. Donuk İbn-i Hazım bile bundan daha genişti Allah rahmet eylesin. O bile bundan daha genişti. Ama böyleleri var. Bazen bana rast geliyor ben şaşırıyorum. Yıllardır din tahsil ediyorum bir alimin böyle soru sorduğunu görmedim. Sadece bir şey hatırlıyorum İbn-i Allah rahmet eylesin. Bir gün derste demişti ki uçağa binmezdi çok fazla. Genelde karayolunu tercih ederdi ama bindiği de olurdu. Bir gün uçağa binmiş derste anlattı. Yanında da bir tane Arap Bedevisi düşmüş. Onun da şeyh olduğunu tabi biliyor. Yani öyle bir şeyle yolculuk yapmak da apayrı bir olay. Şimdi uçak yükselmiş bayağı yukarıda. E şeyh de alim, Allah da arşın üstüne müstevi. Artık ya olacak ya da hakikaten bilmediği için şeyhe sormuş. Demiş şeyh demiş benim bir sorum var. Demiş ki buyur şimdi Allah mı bizden yukarıda biz mi Allah'tan yukarıdayız. Allah. He, yani işte yani adam bedeli. Bütün sorular olabilir. Şeyh gülmüş, onu açıklamış. Yani bu tür sorular bazen böyle bedevilerden ya da cahil insanlardan gelir ama düşünün ilim talebesi bir adam, e şimdi ben kırmızı ışıkta geçsem Allah bana günah yazar mı diye soru sorduğu zaman, he, anlayın ki bunun esaslarında yani ilmi esaslarında, ilmi altyapısında ne var? Sorun var. Çünkü ilmi esası, altyapısı doğru olan adam böyle bir soru sormaz. <gülüyor> İkincisi de şeriatte onu yasaklayan şer'i bir delilin bulunmamasıdır. Ancak <gülüyor> bu iki şartın her ikisinin de aynı anda bir arada bulunması ile Bakın şeriatta yasaklayan delilin bulunmaması yoksa şeriatta onu yapmayı emreden bir delilin bulunması değil. Buna dikkat edeceğiz. Hani eşyada asıl olan nedir diyoruz? İbahattir, mübah olmasıdır. Ha yani işte erik yenir mi yenmez mi? Şeftali yenir mi yenmez mi? Çekirge yenir mi yenmez mi? Karınca yenir mi yenmez mi? Sorular. Salep içilir mi? İçilmez mi? Sorular değil mi? Heh. Şimdi Allah'ın haramlarına bakın. Haram kıldıklarına bakın. Helal kıldıklarına bakın. Allah iktisat sahibi. Çok zengin ama sözlerindeki buna bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da vermiş. O özelliğine ne diyoruz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın? Cevamiul? Kelim değil mi? He, yani Allah Kur'an'da mesela haramları zikrediyor. Yani hangi şeyleri haram kıldığını yiyecek ve içecek. Ama helalleri genel kalıplarla veriyor. Neden? Çünkü Allah'ın nimetlerini saymak asla sayabilir miyiz? Sayamayız. Hal böyle olunca haramlar helallerin yanında la şey. Aynı şeyi nerede görüyoruz biz? Peygamber Efendimiz vesselam sünnetinde. Mefhumul mutabaka, mefhumul muhalefe. Mesela ne diyor? Diyor ki, ey Allah Resulü diyor. İhramlı neyi giyer? Soru: İhramlı neyi girer giyer? Cevap: İhramlı şunu şunu giymez. Neden? Çünkü yiyemeyecek olanlar daha az. Yiyecek olanlar daha çok. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de Allah teker teker ne yiyeceğinizi, ne yapmamış saymamış. Ne yapmış? Ne yiyemeyeceğinizi saymış. Hadislerde de keza. Böyle olunca da işte ne olmuş? Alimler demişler ki eşyada asıl olan nedir? İbahattir. Mübah olması takibi delil gelir. Onu ne yapar? Haram kılar. Görüyor musunuz kaide nereden çıkmış? Böyle bir kaide var mı Kur'an ve sünnette? Bana bir nas getirin. Eşyada asıl olan ibahattir. Ta ki bir gelir gelsin onu haram kısın. Böyle bir ayet bilen var mı? Hadis bilen var mı? Peki bu kural nereden çıkmış? Bu kural gayri şerri. Böyle bir şey diyebilir misin? Diyemeyim. Diyemezsin. İşte usul bu. ha Usul usul. Usul olmadan Allah'a usul olmaz. Usul olmadan Allah'a usul olmaz. Usul bu. Yoksa usul kelamcıların usulü değil. Hani dedik ya birilerine tepki duyarak ne yapmamalıyız biz? Bize ait olan neyi ilmi dışlamamalıyız. Biz ait olan ilmi. Evet. Ancak bu iki şartın her ikisinin de aynı anda bir arada bulunması ile ...onun meşru bir kevni vesile olduğu anlaşılabilir. Şer'i vesilelerin meşruluğu ise... ...yalnız tek bir yolla bilinip anlaşılabilir. Bu da hakkında onu emreden şer'i bir nas'ın var olması. Bakın değil. emreden şer'i bir nas. Yerinde emir? Yok. Akılla, tecrübeyle sabit. Yeter ki şeriatten ne gelmesin bir nehi gelmesin. Ama şer'i vesileye gelince... İlla da emir olacak. E şimdi Sofiyun'un yaptığı bu amalden ya da akvalden hangisi? Arkadaşlar kevni mesele. Bana bir tane kevni mesele gösterin. Kevni mesele yok. Hepsi ne? Şer'i mesele. Şeriata müteallik mesele. Hal böyle olunca bırakın emir bulmayı hakkında nehi olan meseleleri yapıyorlar. Bakın Bırakın emir bulmayı hakkında ne olan nehi, yasak olan meseleleri yapıyorlar. Bu çok önemli. Şimdi hani usul alimleri tartışmış. Emir mi daha üstedir nehi mi? Yani mesela örnek verelim. Şimdi adama otur diyorsun. Adama ne diyorsun? Otur. Dikkat edin bakın. Otur. Şimdi ben Osman'a diyorum ki, Osman diyorum. Otur. Ama aynı Osman'a diyorum ki otur. Şimdi bakın bu siğbe olarak emir. Ama ilkinde sanki bir terecci var, temenni var. Yani oturursan iyi olur, oturur musun gibi. Ama ikincisinde ne var? Emir var. Peki şöyle desem Osman heh, ayakta Osman ayakta durma. Ne diyorum? Osman ayakta durma. İşte burada kesinlikle ne var? Nehi var arkadaşlar. Yani oturması gerekiyor. Onun temennisi olmaz. İşte Sofiler bu ikinciyi çiğniyor. İlkinin zaten İrab'da mahalli yok. Bu ikinciyi ne yapıyor? Allah diyor ki şirk koşma. Adam şirk koşuyor. Allah diyor ki aracı kılma. Adam ne yapıyor? Aracı kılıyor. Allah diyor ki benim iznim olmadan benim çizeceğim sınırlar olmadan şefaatçi kimseyi ilan etme. Adam ne yapıyor? Şefaatçi ilan ediyor. Allah diyor ki benim ismen ismini verdiklerim hariç kimsenin cennetlik olduğunu ne yapma? Zikretme. Açıkça cennetlik olduğunu zikrediyor. Allah diyor ki benim ismen cehennemlik dediklerim dışında kimseyi ismen cehennemlikte mi açıkça ne yapıyor? O cehennemliktir diyor. Gideceği cehennemin derekesini, mertebesini görüyor. Cennette de artık firdevse ulaşmazsa tabakasını görüyor. Hatta Peygamber'e s.a.v'ın sağında mıdır, solunda mıdır, önünde midir, arkasında mıdır yoksa sırtında mıdır onu bile veriyor. Ya dikkat edeceğiz bu çok önemli. Yani bakın bu kuralların hepsi Kur'an ve sünnetten alınma. Onun için yani... Size bir Sofi dersek ya bizim meselelerimiz kevni meselelerdir. Niye bu kadar teşebbüt gösteriyorsunuz? Hayır. Kevni mesele depremdir. Kevni mesele seldir. Kevni mesele yangındır. Kevni mesele şudur budur. Ama senin bu yaptığın ne? İbadettir. İbadetin kendisi açıkça nedir? Şer'idir. Şeridir. <gülüyor> Buna çok dikkat edeceğiz. Evet. <gülüyor> Şer'i vesilelerin meşruluğunu ispatta kevni vesilelerin aksine akıl deney tecrübe ve duyuların yeri yoktur Heh, yeri yoktur ama kullanılmaz değil yeri yoktur yani onu ispat yönüyle yeri yoktur yoksa mesela Allah'ın isim ve sıfatları fıtri midir diye bir soru sorsam fıtridir fıtridir genel itibariyle fıtridir İstisnalar hariç elbette genel itibariyle nedir Fıtridir çünkü Allah inancı nedir? Fıtridir insanda değil mi? Onun için şeyli bakın. Ne yapar? Allah'ın uluğunu ispat ederken ne yapar? Kur'an'dan deliller, sünnetten deliller, akıldan deliller ve fıtrattan deliller olmak üzere dört tane kanıt sunar bize. Neden bunu yapar? Neden? Yani şimdi siz şunu diyebilir misiniz? Ya Kur'an ve sünnetin üstüne ne yapmıştır? Ziyade eklemiştir. Hayır. Çünkü Allah'ın insanı yarattığı fıtrat var. O kendi sünnetine göre o insanı yaratmış. Sonra şeytanlar gelmiş onları ne yapmışlar? Kandırmışlar ve Allah'ın yolundan ne yapmışlar? Uzaklaştırmışlar. Yoksa Allah'ın uluvunu çocuk bile ne yapar? Bilir. Şuren bilir. Gidin şimdiki dağdaki bir kadına. Heh, sıkıştığında Allah nerede arar? Nerede arar? Yukarıda arar. Değil mi? Göklerde arar. Elini açar ve Allah'tan ne yapar? İster. He. Bunlar işte ulemanın kullandığı şeylerdir. Uslupladır. Ama ispat açısıyla değil. Yani şu şey dini midir, gayri dini midir? Şu şey dinde var mıdır, yok mudur? Onun yeri sadece nedir? Vahidir. Onun yeri nedir sadece? Vahidir. Evet. Buna göre çoklarının yapa geldiği gibi Allah'ın sevdiği, meşru, şer'i bir tevessül olan Kendimize ait iman ve salih amelimiz ile tevessülü bırakıp. Yani e... şimdi tevessül dinen bütün ne değil? Yok değil, var. Tevessül var. Üç türlü tevessül vardı değil mi arkadaşlar? Üç türlü tevessül vardı. Bir ne? Allah'a isim ve sıfatlarıyla tevessül etmek. Değil mi? İki, salih amellerle tevessül etmek. Üç, neyle tevessül etmek? <gülüyor> Hazır olan, Yani hazır olmak demek hayatta olmak demek değil mi? İlla salihte olması gerekmiyor. Çünkü bir insanın salih olup ismi bir kavramdır. Ama biz salih diyelim, hayatta olan, hazır olan salih bir konu neyle? Duasıyla tevessül etmek. Şimdi yani birilerine göre Fatih'teki adam çok salihtir, öbürüne göre müşriktir. Evet. Ha. Örnek veriyorum yani. Örnek. Ha. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani... Önemli olan mümin kulun duasıyla ne yapmak? Tevessül etmektir. Bizim yani salih kul kavramımız içinde, veli kul kavramımız içinde he, ne yok? Fenafi ah, sonra fenafi şeyh, sonra fenafi rasul, sonra fenafi Allah tabakalarını geçmek yok. Çünkü birilerinde salih kul, veli bu. Önce fenafi lak olacak, ne yapacak? Delirecek. Kardeşinde kendini kaybedecek, sonra fenafi şeyh olacak, yine delirecek, şeyhinde kendini kaybedecek, sonra fenafi rasul olacak, yine delirecek, rasulde kendini kaybedecek, sonra fenafille olacak, delirecek, Allah'ta da kendini kaybedecek. Ondan sonra diyecek ki, cübbemin altında Allah'tan başka su yok. <gülüyor> yani, bakın bu tabirlere, şimdi bir sahabi düşünün, bir sahabi, bir sahabi. Allah rızası için, şöyle zihninizi açın. Yani bir tane uydurma rivayet getirin. Desin ki ben Allah. Ayşe. Ya da ben Allah'tan başkası değilim. Bak şimdi adam geçen gün televizyonda anlatıyor. Beyazıt-ı diyor evde. Kapı çalındı. Yani biri kapıya tak tak tak tak vurdu. Bakın. Beyazıt-ı cevap yok. Gene vuruyor. Tak tak tak. Gene cevap yok. Şimdi içeride olduğunu biliyor ama. Üçüncü kere tak tak tak hızlıca vurunca sinirleniyor tabi vuran. Heh. İçeriden ses geliyor. Evde Allah'tan başkası yok. Ya bu din mi? Bunu ümmet Muhammed'in göz önünde televizyonda anlatıyor. Yani eşyanın varlığını inkar etmek kadar Abes bir şey olabilir mi ya? Abes bakın abes. Eşyanın varlığını inkar etme. Sen her şeyi Allah görürsen ortada eşya kalmaz. Abes. Ama işte bu bir din. E şimdi yani böyle inanan bir insan nasıl salih olur ya? Ona dikkat edeceğiz. Salih Allah'ın salih dediği. Birazdan zaten mübarek kavramını işleyecek. Mübarek, evet. Buna göre, çoklarının yapa geldiği gibi, Allah'ın sevdiği, meşru, şer'i bir tevessül olan, kendimize ait iman ve salih amelimiz ile tevessülü bırakıp, peygamberlerin ve Allah'ın sevdiği diğer salih kulların zatları ile Allah Azze ve Celle'ye tevessülle bulunmak meşru değildir. Yani bak zatla yok, salih kulun zatıyla, kılıyla, tüyüyle teriyle ne yok? Tevessül yok. Sadece duasıyla tevessül var. Buna dikkat edeceğiz. Hep örnek veriyoruz işte. Geçen derslerde verdik ama her derste yeni arkadaşlar gelince tabi haliyle hatırlatmak lazım yani. Yapıştırmak lazım meseleyi. Yani Hazreti Ömer döneminde ne oluyor? Fırtlık kuraklık oluyor değil mi? He. Allah'tan yağmur yağdırmasını istiyorlar. Halife. Şimdi bana Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra şu ümmet içinde en hayırlı iki ismi sırayla verir desem kimi verirsiniz? Önce Ebu Bekir sonra kim? Ömer. Ha, başka var mı? Yani o ikisinden daha hayırlı var mı? Yok. Ondan sonrakiler hayırcı onlardan daha düşün. Osman gelir, Ali gelir vs. Şimdi düşünün düşünün bakın Hazreti Ömer gibi bir insan kalkıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yançlığı Piri fani olmuş amcasına diyor ki sen çık diyor şurada dua et de Allah bize yağmur yağdırsın. Abbas mı daha hayırlıdır faziletlidir Ömer mi? Ömer ehl sünnet sen diyeceksin bunu. Demiyorsan başka kapıya. Başka kapıya. Ehl-i sünnet bu. Yani o Ömer ki şeytan onu görünce korkan. Bir adam var mı şeytan görünce? Haa. Şeytanın ondan korktuğu, yolunu değiştirdiği, kaçtığı, afalladığı, feleğini şaşırdı. Bir insan gösterin bana. Ömer radıyallahu anh. He. Şimdi, ne yapmıyor? Kendisi elini açıp dua etmiyor. Kimi kaldırıyor? Abbas'ı. Ama bak, Hazreti Ömer'in bir sürü seçenekleri vardı. Çıkardı hutbeyi, elini açardı. Derdi ki, ey Allah'ım, şu kabirdekinin yüzü su hürmetine senden yağmur yağdırmanı istiyorum. Demiş mi? Hatta. Dememiş. Ya derdi ki, o kabirdekinin yanındaki o ikinin ikincisi olan var ya, Ebu Bekir'in yüzü hürmetine yağmur yağdırmanı istiyorum. Demiş mi? Dememiş. Dememiş. Ya da şunu derdi, Adem Aleyhisselam'dan başlayıp, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'la biten, Nebi silsilesinin her birinin ervahıyla senden istiyorum demiş mi? Dememiş. Benim yüzüsü hürmetime yağmur yağdırmanı istiyorum demiş mi? O dese der. Niye der biliyor musun? Nas'ta cennetlik olduğu belli çünkü. Ama dememiş. Kalkmış Pirifani, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve amcasını kaldırmış, çıkartmış oraya. Onun dua etmesini istemiş. Buradan bile ders almak lazım. Buradan bile ders almak lazım. Ya müellifin vurguladığı bu. yani Yoksa zatıyla dua ederdi. Çok kolay. Yani işte Yüzü Hürmeti'ne, Ahmed'in Yüzü Hürmeti'ne, Mehmet'in Yüzü Hürmeti'ne. Birazdan ilerlerdi İmam Ebu Hanife'nin bu işi kesinlikle ne?